الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمان ولا علم تكن في إيمانها خيره قل انتظروا اننا منتظرون الله العظيم اللهم انفعنا بالقران الحمد العالمين استغفر الله الحي القيوم hâsancıkun bil hayyul kayyumul lezi la yemutebeda ve defa tuani vankum su ebla ha lola kuvvete illa billahi aliyin azim ve <günler> deccalı tekzip edecekler hadi bakalım ikinci şimdi ben size deccal'ı anlatıyoruz güneşin batıdan hani doğusa anlatacağız falan filan yakında bir takımları çıkacak deccal diye bir şey yoktur diyecek adam deccal'a ne diyor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 İdeş çemçöküürat, güneş dürülecek diyor. Veydel cumun kederat, yıldızlar dökülecek diyor. Bunlar ayet mi? Veydel cibar suyurat, dağlar yürütülecek diyor. İdeşemağın fatarat gökler yarılacak diyor. Veydel bir harf denizler fışkırtılacak diyor. E şimdi zaten bunlara inanmıyorsan, Veydel kuburu boşuyurat, kabirdekiler kaldırılacak diyor. E dirilmeye de inanmazsın sen. Zaten Yaşar Nuri etten sonunda Baklayı çıkarttı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 Cennet de burada, cehennem de burada lafları. Farkında mısınız? Cennet de dünyada, cehennem de dünyada. Halbuki cenneti, cehennemi kazanacağın, kaybedeceğin yer dünya, onlar dünyada, o doğru. Ama şimdi da ya mutlu yaşıyorsan işte diyor, çayın aynı güzel içiyorsan, hanımından kavga etmiyorsan, çoluk çocuğun, torunun morunu, aaa mutlu aile boyu, mutluluk, saadet falan. Tamam cennet diyor, bundan daha ne arıyorsun? Yani bu lafları diya, diyanetten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 Bunların cumhuru, ehl-i mezhebine mensup, yani bir tane bile şaz yok. Bir tane istisna, müstesna yok. Zaten müstesna ise o ehl değil. Hepsi ittifakla söylüyorlar. Şimdi Güneş'in batıdan doğması gibi, kıyamet alametlerine dair. ayat Kerime'de işaret var. Şimdi mesela okuyacağım ayet. Yevmiyeti, bazı o Rabbike, Rabbin ayetlerinden bazısı geldiği zaman, o biri demektir. Bazı Arapça'da bir masaya kullanılıyor.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 hadi burada güneş battıdan doğmadı demiyor bir ayet diyor e orada güneş dehabbe çıkaracağız diyor ne olacak dehabbe ne şimdi onu anlatacağız kayadan çıkacak veyahut da Mekke'de çıkacak ne diyordu diyor Yaşar Nuri? bir adam öldü ya geçen fizikçi Haftiknis miydi niknis böyle felçli gibi böyle tipi böyle bir adam vardı şeyde Ha şeyin ne onun adı tekerlekli sandalyede böyle dururdu falan öldü herhalde. <gülüyor> He Avniknis mi bilmem ne hangi kavursa. Onu çıktı şeye. Ahmet Hakan onu çok çıkarıyordu Kanal 7'deyken de böyle. Ne o zaman. Dahpe dedi bu dedi Avniknis'in dedi Dahpetülaz olduğuna inanıyorum. <gülüyor> ya gülmeme elde değil ya. Ya Allah'ın ayetini değiştireyim diye dahpe diyor adama ya. Ya dahpe hayvan demek yani adama niye hayvan diyorsun o da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 Meal yazmış, bilmem ne, Yaşar Nur az mı değil mi ya? Bunların hepsine okutur ha. O kadar da ilmi vardı ya. Bu şimdikileri. gileri. Kuşlaoğlu, Müstafaoğlu'nu 80 80 sene okutabilir ya. Yani. Tersten de okutur, düzden de. Yani hakikaten hocalığı da vardı ha. Hocalığı da vardı. Bazı böyle özelde rastlasan şunu bunu yapsan itiraf ediyordu yani. Siz doğru söylüyorsunuz ya diyor. Öyle de işleri de var. Ezen niye böyle yapıyorsun? Ya biz bir yol tutturduk gidiyoruz diyordu yani.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 لَمْتَكُلْ اَحْمَلَ اَتْمِنْ قَبْلِ Daha önce inanmamışın imanı fayda vermeyecek. Güneş batıdan doğduğu anda Müslüman oldum dese imanı kabul değil. اَوْكَسَبَتْ فِي اِمَانِهَا Ya Yahut imanında bir hayır kazanmamış. Yani amel etmemiş, namaz kılmamış, Tövbe ettim namaza başladım kabul değil. Kabul değil. Ha bunu tabii detaylandıracağız önümüzdeki derslerde. Fakat şimdi Allah buyuruyor ki benim bir ayetim olacak. O ayet zuhur ettiği zaman tevbe kapısı kapanacak. Yani iman falan fayda vermeyecek. Bugün bir gavuru iman etse fayda veriyor. Bir adam tevbe etse fayda veriyor. Ama bugün e, güneş batıdan da olsaydı bu sabah hiçbir gavurun imanı makbul olmayacaktı bugün. Hiçbir namazınızı terk edenler, kaza bırakanlar tevbe etseniz, kazasanız kabul olmayacaktı bugün. Bitmişti. Bugün yarın sabah olmayacağını ne biliyorsunuz? O zaman niye tevbe etmiyorsunuz hala? O ayrı bir konu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 Ama hadisler sana diyor ki, bu ayet Güneş'in batıdan dolmasıdır, tevbe kapısı o zaman kapanacak. E, dolayısıyla demek belli bir ayet var ki, tevbe, orada tevbe kapısı kapandığı nokta oluyor. O ayet nedir? Bunu Hz. sana izah ediyor E dehabbedeyiz zaten inanmıyorsun. Açık dese de yine inanmıyorsun. Tevhül ediyorsun. Güneş batıdan doğacak. Adam şimdi bunu tevhül ediyor. Ne diyor? İslam batıdan gelecek diyor. Bak Biraz da böyle uydurmuş ha kitabına.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 Neymiş? İşte Hülakü Deccal. Ondan sonra, bilmem, Cengiz Han, işte öbürü kafası bolursa Timur'a da der. Ondan sonra, bu da buraları kırdı geçirir. Herkesin bir Deccal'ı var. Ona kim zarar verdiyse, ona Deccal diyor. E böyle bir şey hadise uymaz ki ya yani. E İslam'a Müslümanlar çok zarar vermiş olabilir, tamam. Deccal'ın önünce 30 Deccal gelecek diyor hadis-i şerif. Mehdi'den önce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 ya bu saçma işte ama ne oluyor tevil ediyor. Bu teviller ehli sünnete muhaliftir. Kim bu tevillere kayarsa şeratın zahirini reddetmiş olur. Neden? Bak söylüyor. Ehli sünnet uleması asla tevil etmez. Zahiri manaları neyse kabul edilmiştir. Başka türlü tevile lüzum yoktur tevil edenler kimler olabilir? Kimler olabilir? Ehli sünnet dışı fırkalar olabilir. Mutezili olabilir. Batıniye. Batıniye deme girişin iç yüzünü, ma manasını değiştiriyor. Batıni fırkalar işte haşhaşiler bilmem hep o batınıyler. Ayetin manası burada içki içmeyin diyor ama bunun manası bu değil. Esasen onu içebilirsin ama burada sana yasaklanan işte Allah'ı unutmamaktır falan. Böyle böyle bir sap lan. Ayetleri hadisleri batınıyler tevil ediyorlar. Biz onlardan olamayız. Onların bu nasları tahrip etmeleri edecekleri de kıyamet alametlerinden biridir. Kıyametin yaklaştığının bir göstergesi de nedir, bir alamet de nedir? Ayet vadisleri buyurulduğu zahiri manalarından çevirip yönlendirip tahrip edip değiştirerek başka manalara hamle edecekler. Var mı şimdi bunlar? Çok Aa, arıyorsan. Muhammed Esed denen adam, meal yazmış O da Yahudi dönmesidir Şeyde ondan almış bütün aldıkları mealleri Mustafa İslamoğlu Adam ne diyor? İsa Aleyhisselam vurdu denize, Musa Aleyhisselam vurdu denize Deniz yarıldı 12 yol ayrıldı, hadi 12 yol ayrıldığını Ayette bulamadın diyelim Denizin yarıldığı ayette var mı? Var Kaç yerde var Kur'an'da? فَنْ فَلَقَى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 Bu ayeti inkardır. Bu tevil değildir. Çünkü ayet yarıldı diyor, her parçası dağ gibi donduk kaldı diyor. Bu ayeti inkardır. فَهْمَاتَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ زَيْرَ öldürdü diyor. Kur'an. ثُمَّ بَعْزَلَىٰهُ Sonra onu diritti diyor. Sonra ne kadar kaldın burada diye sordu diyor. O bilemedi bir gün mü, yarım gün mü ne dedi diyor. istemeye مِعْتَعَامُ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 Bu ne demek? Allah yalan söylüyor demek. Öldürdüm, yüz sene sonra dirittim diyor, sen diyorsun ki yaşanmamış. Şimdi tevil çok tehlikelidir. Allah'ın şey kadir mi? Hayır. Ve alev şey kadir mi? Evet. Mucizeler Allah'ın fiilleri mi? E ben mi yapacağım diyorum ya? Ben mi yapacağım diyorum? Sen Allah'ı benim gibi aciz, mahluk mu zannetiyorsun da?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 insanlara ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın o huyları gelecekmiş. Ya Rabbi huyları gelecek demeyi Allah'la peygamber bilmiyor muydu da bu kadar ayet hadisde sıfatını tarif etti? Resulullah Sallallahu buyuruyor ki onu bilmiyorum. Ulema ayeti koydular mı Bet Hoca? Ha? E ne diye ulema ayeti de İsmaila ulema istesine girin. Halk dilinde sizin anlayacağınız şekilde kısa ve öz İsa Aleyhisselam'ın nüzulü yazdık.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 ee, kendisine bir ıslaklık değmese bile diyor efendim böyle yüzünden diyor damlalar damlıyor diyor. Halbuki hamama girmemiş. Böyle tarif ediyor. Daha birçok hadis-i şerifte elbisesini tarif ediyor. Feynemum As-Sarateyni diyor sarı renkli iki iki elbise diyor. İşte altlı üstlü İzar Rida gibi. Tarif ediyor. Bu kadar hadiste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 Ulan dediler. Bu adam Ehl-i Sünnet falan sahte peygambere reddiye yapacak falan. Bu da gelip demesi, ulan ben senin gibi peygamber ne zaman gönderdim? Haberin mi yok diyor. Ulan manyak mısın? Sen de Allah mısın dediler ya. Yani onun için sapıtma paylarımızı koyalım. imanlarımızı, akıllarımızı Allah'a emanet edelim. O sarı meselesi şimdi hatırlıyorum. Sarı giydi değil mi O zaman bastı o maraton O sarı çok miyim? Ama sarının rengini tonunu tam tutturamamıştı. Işte. Çünkü hadis-i şerifte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 Mehdi, Deccal'ı, Mesih'i aleyhissalatü selam, ondan sonra Güneş'in batıdan doğması gibi Eşrâd-ı Sa'at, kıyametin büyük alametlerini başka manalara yorumlarsa, bu hadis-i şeriflerde belirtilen vasıflara muvafık olmayan, uygun düşmeyen e, yorumlar haktan çok uzak,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 Bak, Kazı yazdan okudum demin. Kazı yaz şifa Şerif'i yazan, Kadıların Kadısı, Allame'lerin Allame'si. O söyledi. Bunları yapan, tevil yapan, hasta aleyhüsmet olamaz diyor. O söyledi. Şimdi, ben Mehdi'yi kabul ediyorum. Böyle bir insan var, şudur budur. Ama, ne olur, şöyle de olabilir, belki de çıkmaz. Ama ihtiyaret eden diğer hocalar, şeyhler olabilir. Veya Mesih, İsa Selamdur inecek, tamam inanıyorum ama bir manaya göre de belki ruhaniyeti insanlara geçecek, ahlakı nüfuz edecek olabilir. Denebilir mi el-i sünnet olarak? Denilemez. Niye? Bu işte belki olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana tarif etmiş her şeyini, o zaman o o payı bırakırsaydı olurdu. O öyle bir pay bırakmadan sen ondan o payı bırakıyorsun. Bu ne demek olur? Bu şu demek olur. Yani şimdi bak, ilahiyatçı ve akademisyenlerin birçoğundan duyacağınız tabir şudur,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 Alenen de ehl sünnet hurra reddiye yapmasınlar bana diye. Bu sefer açığa çıkmamak için yandan bir destek veriyor. Diyor ki, bu manada tabii düşünülebilir. Düşünebilmez mi hocam diyor o da oradan. Hepsi profesör, birbirini ısırmıyorlar biliyor musun? Doçant profesör olsa birbirini ısırmıyorlar. Hepsi böyle. O da oradan gerici yobaz olmamak için. Çünkü ehl sünnet oldu mu, tam gerici yobaz, cübbeli hurafeci oluyorsun. Bu sefer ne oluyor? O duruma düşmemek için ehl-i sünnetin kaidelerinde efendim dilenemiyor Cüppeli den bana ne kardeşim? Ben hoca değil mi? Ben de okuyorum. Ben Cübbeli'nin adamıymıyım. ehl Sünnet'in bütün metinleri var burada. Açta Ömer Nesef'i, açta tabi açta Fıkıh Ekber. Sen ne konuşuyorsun? Diyemiyor. Hemen böyle hurafeci Cübbeli'nin tipleri falan o duruma düşmemek için en azından şöyle bir katkı sunuyor. Diyor ki, yani tabii bunlar da bir fikir, düşünülebilir. Ulan desene ki bunlar gavurluk. <gülüyor> Düşünülemez.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 Dediğim anda ne oluyorum? Onun düşünülebilmesi demek bunda şüphe ediliyor anlamına gelir. Şüphesi olmayan onu düşünemezsen, yani manyak mısın der, delimsin gel. Bu, bu de göz göre göre peynir ayıyorum, ne geri ya? İnanmak böyledir, iman böyledir, iman gözle görmekten öte, kayba iman. Kayba iman ne demek? Gördüğünden öte, gördüğünden ziyade, gördüğünde böyle bazen acaba. Ama kalbin inancında şüphe olmaz.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 Dettçal diye bir fitne bu anlatılan büyüklükte dünyayı kaplayacak böyle bir şey çıkmayabilir. Çünkü niye? Adam diyor ki televizyon Dettçaldır diyor ki o da olabilir. O da olabilirse oldu zaten Dettçal çıktı o zaman öbürü çıkmayabilir oluyor. Bunun açılımı ne? Bunun açılımı efendim hadis-i şerif ve ayet-i kerimelerde efendim çelişki gibi durumlar mevcut olabilir. Ondan sonra ee, ben de bu yüzden bu fikre de kapı aralıyorum. Bu fikre kapı aralıyorsan Allah ve resulünün buyurdukları tehakkuk etmeyebilir. Demiş oluyorsun. Bunu diyen de bir icma bütün ulemanın, ehl Sünnet'in ittifakıyla kafir olur. Ama şunu söylemiyorum. Yanlış anlamaz. Hazreti Metin'in zuhuruyla ilgili hadisler mütevatirdir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 Teferruat rivayetlerinde işte İstanbul'a vuracak mı, vuramayacak mı? Keşif elinden bazıları vuracak diyor, Konya'da birat alacak diyor. Bazıları Sadrüddin e Konya böyle demiş. Evet şimdi Sadrüddin Konya demiş Konya'ya gelecek birat alacak. Yani birisi bunu kabul etmese ben ederim. Mevlana derganda birat alacak. Çünkü ben Evliyaullah'ın Allah'ın keşiflerini kabul eden bir insanım. Ama insanlara eli sünnet midir, değil midir? Tasdifiğini yaparken bu gibi Evliya'nın keşifleriyle veya bazı zayıf hadis şeriflerle.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 Başka manası da düşünülebilir demiş olur. Resulullah sellem açık beyan etti. Şüphe bırakmadı ki başka türlü de olabilir demeden. Sen nasıl onu mana tevil ediyorsun? Onun için tevil eden el sünnetten çıkar. Neyi? Zaruriyatı diniyede, dinimizin inançlarında mütevatir. Ayetse zaten ayet ikinci bir ayet olmaya da lüzum yok. Hadisse itikadi konularda mütevatir hükümle sabit olanlar İnkar edilmesi, ayeti inkar gibidir. Eli sünneti bırak, dinden de çıkabilir. Eli sünneti bırak, dinden de çıkabilir. Şimdi, dehabbe çıkartacağız diyor. E Allah kayadan bir hayvan çıkarır. E Saliha Aleyhisselam'ın devesini nereden çıkarttı? E onu da tevil ediyor adam şimdi. Kaya sancılanır gibi sallandı, kayadan on aylık yüklü deve çıktı. E Kur'an söylüyor, deve çıktı. Adam diyor ki o demek değil.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 Çünkü o zaman ne olacak Hazreti Şerif'le latekumu hatta atikarebe zaman zaman birbirinin içine girip yaklaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Kıyamet yanaştıkça zamanın bereketi azalacak. Fetekunü sene Türkiye şehri sene bir ay gibi olacak. Ve kune'ş-şehrukel cumati ay hafta cuma gibi olacak. Ve tekunü cumati kel yevmi cuma bir gün gibi olacak. Ve tekunel yevke sati bir gün bir saat gibi olacak. Ve tekunes saati kehtirabi safati bir saatte hurma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 Cevap vereceğiz. Yani işleri, güçleri, milleti yoldan çıkartmak. E biz de işi düzeltmek, suyu mecrasına döndürmek, akıtmak, her şeyi aslında rücu eder. Allah bu milleti dinine raci eylesin. Amin. Selametle iade eylesin. Amin. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? Yakında bir kavim çıkacak. Rejim yok diyecekler. Detsal inkar edecekler. Güneşin batıdan doğmasını tekzip edecekler. Ve yükezzibune azabil kabri. Kabir azabı yok diyecekler.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 Hazreti Ömer söyledi mi söylemedi mi? İspatı nasıl biliyor musun? Gidiyorsun yazma eserlere gidiyorsun. Yazmanın kağıtını kontrol ediyorsun. Karbon testimle bir test var. Bakıyorsun kağıt mürekkep kaç yüzyıne? 1100 sene. Hazreti Ömer 1400 ama sen bunu ne kadar geriye gidebiliyorsan kağıttan git, kalemden git. 282 vefatı. Saidi bin mu hocam. He? Bak, Haris İbn-i Ebi yazmasında yani, bunlar hepsi yazmam. O zaman şey mi vardı böyle? Yazmak, iki yüz seksen vefat etmiş. Onun kitabında Hazreti Ömer'in bu sözü geçiyor. Bu keramet değil de nedir? ya yani sen Hazreti Ömer'e ulaşmıyor desen bile e, Haris İbn-i Ebi Hüsame iki yüz seksenlerde, iki yüz seksen ne demek? Bin dört yüz ya. Düş bakalım kaç sene evvel. E, nereden bilecek Haris İbn-i Nasıl uydursun bunu ya? İşte Hz. Ömer e Allah bildiriyor. O da ümmete bildiriyor. Az Ömer'den duyan ona söyledi. Oradan yazıldı. Ta ilk kayıtları 282'de bile kayda geçmiş. Daha ondan da çok evveldir de. Çünkü o kimden aldı? Haris ibn Ebisuhaime kimden aldı? Orada yazıyordur onun hadisin gerisinde. Esad ibn Mansur öyle. Bunlar hep 200'lü 300'lü adamlar dedim size işte. E o zaman bu nasıl inkar edeceksin? Bak Allah nasıl bildirdi? Şefaat'ı inkar edenler çıkacak. Adam şefaat ya Resulullah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 allah Teala eş ile kendini Habibi'nin yanına koymuş mu? Ezanda koymuş mu? Kâhmet'te koymuş mu? Hutbete koymuş mu? Tahiyyatta koymuş mu? Her yerde isminin yanına ismini yazmış mı? Bunlar Allah'ı çok yüce tutacaklar Göya Peygamberi indirter aşağı. Şimdi bütün camilerde bu soruna başladılar. Neymiş efendim? Allah Muhammed yan yana yazılması şirkmiş. Ulan İbni Kemal görmedi mi? Ebu Suud görmedi mi?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 Hazreti Ömer'den sonra işte birkaç zaman sonra Mutezile de çıktı. Şimdi de aynı kafada olan var. Efendim cehenneme girecek, yanacakmış da sonra çıkıp da cennete girecek. Böyle bir şey yok diyor. Hazreti Ömer ben diyor ki bunu da inkar edenler çıkacak diyor. Hakikaten aynısı çıktı. Allah bize bu ehli sünnetten zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ayrılanları dinlemekten kulaklarımızı, akıllarımızı halas eylesin. Amin. Zerre kadar ehli sünnete muhalefetçi olan bir insana meyil etmekten, sevmekten, dinlemekten, çoluk çocuğumuzu göndermekten muhafaza eylesin. Amin. Kurban olduğum cuma gecesi Allah'ıma haram hürmetine. Ya Rabbi çoluk çocuklarımızın da itikatlarımızı da, kendi itikatlarımızı da sana emanet ettik. Ya Rabb, ehli sünnet dışı sapık fırkalara haram eyle bizi Amin. ya Rab. Dokunulmaz eyle bizi Amin. ya Rab. Onlara bozdukturma bizi Amin. ya Rab. Biz senin yolunda toplanıyoruz.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 acil macil çağırmayalım diye bunu anlattım ki bundan sonra anlatacaklar yapma ya hoppala falan o kadar da olur mu ya falan ben burada hadisleri okurken Güneş battan doğumda neler olacak Dhabbe'de neler olacak ondan sonra efendim kıyamete yakın bunlarak birkaç ders kaldı bu birkaç dersi yaparken tam bir itikat üzere Allah Rasulü ne buyurduysa haktır ve gerçektir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 Sen diye daha niye diyorsun koppala? Ha böyle di diyecek adamlar inşallah bize nasip olmaz ama ben yine size testi kırmadan evvel e bir e, bu konuyu yaptım. Subhanallah velalihi ve alaihi ve alim. rabbil alamin sallallahu ala seyyidil mustafa Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neseluke'l cennet. Amin. Ve na'udzu bike minen nar. Allahümme inna neseluke rıdvanike'l cennet. Na'ud bike min sehotike ven nar. Allahümme innene es'eluke'l cennete ve ma qarrabe ileha min amel ve na'udubike minen nar ve ma qarrabe ileha min amel Allahümme nas'alukum khayra ma es'elukum bi sallallahu aleyhi min sharri ma sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve la kel belagh wa la hamla Amin Allahumma amin amin Allahumma ma alimna min ma lam kulli qadir sallallahu teâlâ alâ seyyidina ve alâ ve sahbiyen selleme teslimen rabbil âlemîn Nice hastası hastaları olanlar varsa, içimizde hastalıkları olanlar varsa, dua isteyenler, sıkıntıları, müşkilleri için varsa Allah'ım sen onların isimlerini, havasıflarını, hallerini, mekanlarını, makamlarını, her şeylerini biliyorsun. Bizi senin için seven, senin için dinleyen, seni için buraya gelen veya uzaktan amin diyen bütün kardeşlerimizin cümle müşkilatımızı hallu hasane ile sıkıntılarımızı feraha debdi ile boşlarımıza ödeme olaylıklar yoksa amin. evlenemeyenlere hayırlı eşler nasip eyle. iş bulamayanlara hayırlı işler nasip eyle. dünya ahiret bütün sıkıntılarımızı feraha çıkar yavım çoluk çocuklarımızı hayırlı ıslaha ile aile yuvalarımıza saadetleri ihsan eyle Kur'an sünnet ocağı olarak yaşayı bölmek nasip eyle. Fıstıq atime ile çenekememek nasip eyle. Amin amin amin. Hürmet Ta ve Yasin. Allahümme. Sallı ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi Muhammedin nebiyil el habibil alil kadre el ve ala alihi ve sahbi Amin. Salatü vesselam aleyke ya Rasulallah. Salatü vesselam aleyke Habiballah. Salatü vesselam aleyke ya Seyyidel Evli ne ve'l Akhirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Felhamdülillahi rabbil alamin. -al -al amin. Ila sharb en Nabi sallallahu taala aleyhi ve sellem. Vali ve sahbi meshaikhina ve ala. Emvatil amvatil muslimin ve emvat haazir. Ila Resulena Haydar Efendi, Şevat Garip, Lobik Şeyh Efendi. Şeyh selamın <gülüyor> ismi efendi <gülüyor> ve emmâ u'l-i âl-i âl ve sultâna ve <gülüyor> cemî'u şühedâ ve sûlâhâ el-fâtiha El